Ağabobullahi min Şeytanı Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. الله 'alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammede ve ala alehi ve sabbih e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 Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. İnşallah bu günümüzde ibadetlerle ilgili konuşacağız. İbadetlerin insanlığa, insanlara faydası, ibadetin manası, muhtevası çeşitleri ve ibadet etmenin meyvesi, ibadet etmemenin acı sonuçlarıyla ilgili bir sohbetimiz, bir vaazımız olacak inşallah Teala. Değerli müminler, öncelikle ibadet nedir? İbadetin tanımını yapalım. İbadet, kişinin Allah rızasını gözeterek onun rızasına uygun onun emir ve tavsiyelerine uygun Resulünün Allah'ın Resulünün emir ve tavsiyelerine uygun bir şekilde gerek fiili, gerek sözlü eylemlerdir. Bu fiili veya sözlü eylemlerin ibadet olabilmesi için öncelikle iki tane şart aranmaktadır. Bunlardan biri niyet, ihlas, İkincisi, değerli kardeşlerim, ibadetlerin Resulullah'ın sünnetine uygun olması. Resulullah'ın yaptığı gibi yapmak. Niyet nedir? Niyet kişinin o eylemi yaparken, o sözü yaparken, o işi yaparken Allah rızasını gözetmesidir. Sadece Allah rızası için Allah'ın rızasını kazanmak için onun emrini temsilen, onun emrini yerine getirmek gayesiyle o işi yapmasıdır. İhlas ile niyet burada birbirine çok yakındır. Mana olanı. İhlas sadece İbadeti Allah için yapmaktır. İbadeti sadece Allah için yapmak. İbadet, i̇badeti Allah'a yapmak. Duayı sadece Allah'a yapmak. Bir şey istediği zaman bir insanın sadece Allah'tan istemesi. Namazını kıldığı zaman sadece Allah rızasını gözetmesi. Onun için kılması vesaire ibadetlerde sadece Allah'ın rızasını gözetmesi onun için yapması değerli kardeşlerim ihlaslı olmak manasına gelmektedir. İbadetlerimizin kabulü için diğer önemli şart mütaba dediğimiz sünnete uygunluğudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yaptığı şekilde yapmak. Onun söylediği şekilde söylemek. Onun tavsiye buyurduğu gibi yapmak. Emir buyurduğu gibi yapmak. Onun örnek olduğu gibi yapmak. Gösterdiği şekil ve şemalde yapmak. Gösterdiği tarzda yapmak. Ve onun dışına çıkmamak. ibadetlerin kabul olması için ikinci önemli şart budur. Mesela Bizler namaz kılarken sadece örnek aldığımız şahsiyet Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem'dir. O der ki: "Sallu kema rai tumuni Ben nasıl namaz kılıyor isem siz de aynı şekilde kılın" der. Ben nasıl namaz kılıyorsam aynısını yapın der. Demek ki ibadetlerin şeklini, şemalini Allah'ın Resulü'nden öğreniyoruz. Onun örnekliğinden öğreniyoruz. Onun fiillerinden, eylemlerinden, sözlerinden, takrirlerinden, tavsiyelerinden öğreniyoruz. Bunun dışında ibadetlerin şekil ve tarzını bize öğretecek bize bildirecek bu konuda bize örnek olacak başka bir şahsiyet yoktur olmamalıdır şu ibadet nasıl yapılır namaz nasıl kılınır zikir nasıl yapılır oruç nasıl tutulur zekat nasıl verilir hac ibadeti Umre ibadeti Nasıl yapılır Bütün bu Soruların cevabı Tektir Allah'ın Resulünün Sallallahu aleyhi ve sellem Yaptığı şekilde yapılır Onun örnek Olduğu şekilde yapılır Onun gösterdiği şekilde yapılır Onun vazettiği ettiği şekilde yapılır Onun emir buyurduğu Şekilde yapılır onun tavsiye buyurduğu gibi yapılır, bunun dışında yapılmaz. Hiçbir insan alim olsun, cahil olsun, kendi kafasına göre bir ibadet ihdas edemez. Kendi kafasına göre şu da ibadettir diyemez. Illaki bunu söyleyen Allah. Teala olmalıdır. Illaki bunu söyleyen onun resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa olmalıdır. Bunun haricinde hiç kimsenin bir ibadet koyma veya ibadetin şeklini değiştirme, şemalini değiştirme, farzını sünnetini değiştirme hakkı yoktur. Olamaz, olmamalıdır. Olduğu takdirde kabul görmemelidir. O yüzden her Müslüman bir hocadan, bir alimden, birinden bir ibadet duyduğunda, ibadetin şekliyle ilgili bir şey söylediğini işittiğinde şunu sorması lazım. Kardeşim, hocam sen bunu söylüyorsun ama bunun Kur'an'daki yeri neresi? Bunun sünnetteki yerin neresi? Peygamberimizin sözlerinde, fiillerinde, eylemlerinde bu var mı, yok mu? Varsa nerede var? Nasıl var? Peygamber bunu nasıl yapmış? Hangi hadiste bunu bize buyurmuş? Lütfen bunları bana izah eder misin diye sorma hakkımız var, gerekliliği var. Bunu sormadığımız zaman bazı insanlar bizi kandırabilir. Kötü niyetli insanlar bizi kandırabilir. Şöyle de yapsan olur, böyle de yapsan olur tarzından tavsiyelerde emirlerde bulunan yarı alim, yarı cahil, yarı alim, yarı cahil insanlar bizleri yanlış yönlendirebilir, yanlışlara düşürebilir. O yüzden biz bize gelen emirlerin, tavsiyelerin, haberlerin kuvvetli olup olmadığını kontrol etmek durumundayız, zorundayız. Bunu sormak bizim boynumuzun borcudur değerli kardeşlerim. Sormadığımız zaman kandırılabiliriz, yanılabiliriz, yanıltılabiliriz. Mutlaka bir haber geldiği zaman, felan köyde felan kişiyle ilgili şöyle olmuş diye söylendiği zaman biz söyleyene bakarız. Ya doğru mudur? Şunu bir doğrutalım. Oradan bizim tanıdıklarımız var. Arayalım, soralım. Bu doğru mudur? Değil midir? Araştıralım. Deriz, deriz. Dini konuda bunu niye yapmıyoruz? Bize bilgi veren insanlara karşı neden sorgulamaya gitmiyoruz? Dini haberler çok daha önemlidir. Felancan'ın Evliliğinden veya samanlının yanmasından veya şundan bundan dini konular çok daha önemlidir. Dini konularda duymuş olduğumuz bilgileri kuvvetlendirmek, onu Kur'an'a bağlattırmak, onu sünnete bağlattırmak, haberi kaynağına indirtmek, indirmek zorundayız. Böyle bir anlayışımız yoksa bizi herkes kandırabilir. Mutlaka böyle bir anlayış bizlere yerleşmesi lazım. Bu din bugüne kadar sapa sağlam geldiyse Müslümanların bu anlayışıyla gelmiştir. Sorgulamasıyla gelmiştir. işi kaynağına indirtme zaruretiyle böyle bir talep ile gelmiştir. Eğer böyle olmasaydı bugün ne Kur'an kalırdı, ne sünnet kalırdı, ne İslam kalırdı. Öyleyse her Müslüman duyduğu haberi, bilgiyi doğrulatmak zorundadır. Onu Kur'an'la, onu sünnetle doğrulatmak zorundadır. Sünnetteki yerini, Kur'an'daki yerini söyleyenden öğrenmelidir. Ona göre amel etmelidir. Yeni bir şey söylendiğinde değerli kardeşlerim, demeliyiz ki Allah'ın Resulü bunu yaptı mı? Allah'ın yakın arkadaşları sahabesi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunu yaptı mı? Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe bunu yaptı mı? Bunları soracağız. Bu konuda ne söyledi onlar? Bunları araştıracağız. Olur ki yapmış olduğumuz iş Onların yaptığı işe muhalif olabilir. Bir işi yanlış yapabiliriz. Örneğin Allah'tan başkasından yardım istenmez. Allah'tan başkası imdad'a çağrılmaz. Ama bakıyorsunuz ki bazı insanlar onu bunu yardıma çağırıyor. Yetiş Mehmet, Ahmet, Ali, dünyalık işlerimizde bu söz konusudur. Evin yanıyor, samanlığın yanıyor, neyse. Yetişin, komşular, yangın var dersin. Yetişirler, yardım ederler. Dünyalık işlerde bu böyledir. Yardım istersin. Bunlar ibadet değildir zaten. Bunlar hayatın adetleri, hayatın gerekleridir. Hayatın adetlerinde, örflerinde, hayatın icablarında, gerekliliklerinde böyle bir şey yapmak söz konusudur. Yapılması da lazımdır. Yardım istenir. Borcum var. Amir. Bana şu kadar borç ver. Daraldım kardeşim. Ödemem var. Ödeyemiyorum. Ay sonuna kadar. Lütfen. Diyebilirsin. Böyle yardım isteyebilirsin. Mümkündür. Caizdir. Ama şöyle diyemezsin. Efendim, Beni dardayım, içimde sıkıntı var. Bin sene önce vefat etmiş bir insanın adını anarak ey falan beni kurtar, içimdeki daraltıyı gider. Bana içime iman ver, aşk ver, şefk ver. Efendim, bu tür şeyler olmaz. Bunlar yanlış şeylerdir. Çünkü Allahu Teala Diyor, diyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ أَظَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ Allah'ı bırakıp da başkalarından yardım isteyenden daha yolunu kaybetmiş, daha sapık olmuş kim var? Allah'ı bırakıp da başkalarından yardım isteyenlerden. Allah var iken, Allah duruyor iken, Allah Semî iken, basîr iken, iken Allah'a eş koşup da ortak koşup da başkalarından yardım isteyenden daha sapık kim var? Ve hum an duâihim Halbuki onların Allah'tan gayrısına yalvarıp durdukları şeyler, Allah'ın gayrısından yalvarıp durdukları şeyler Onların yalvarıp yakarmalarını dahi duymazlar, bilmezler. Bu konuda gaflet içerisindedirler. لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar yalvarmış olsa, kıyamete kadar yal, yal, yalvarmış olsa, onlar, onların imdadına gelemezler, koşamazlar, bilemezler, duyamazlar. Böyle bir iktidarlar, güçler yok. Evet, bunlar ayet-i değerli kardeşlerim. Bu ayeti niye söyledik? İşte bu konuda bir hata varsa, bu ayetle düzeltmek için söyledik. Bu konuda bir hata varsa, bu ayet ve benzeri ayetler çok... Bunları düzeltmek için söyledik değerli kardeşlerim. Neden söylüyoruz değerli milletler? Neden söylüyoruz bunları? Çünkü hepimiz amelimizden mesulüz, hepimiz yaptığımız işlerden mesulüz. Ahirette vardığımızda Allahu Teala diyecek ki, gel bakayım, bana sağlam, selim bir kalple gelebildin mi? Ortak koşmadan. Bana hiçbir şeyi eş koşmadan hiçbir kulu, hiçbir kulumu, hiçbir resulümü bana eş koşmadan huzuruma gelebildin mi? Sağlam bir kalp ile gelebilmek, şirksiz bir kalp ile Allah'ın huzuruna gidebilmektir. Şirksiz bir şekilde günahlar ile de olsa Allah'ın huzuruna giden bir insanın Kurtulma durumu vardır Kurtulma durumu vardır Neden? Çünkü inna Allahe La yagfiru En yüşrake bihi Ve yagfiru mâdûne zâlike Lime yişâh Muhakkak ki Allah kendisine ortak Koşulmasını Kendisine şirk koşulmasını Asla ve kat'a Affetmez Nerede? Ahirette Dünyada eder mi? E dünyada adam hatasını anlar, tövbe eder. Rabbim hata ettim, sana geldim. Beni affet, bir yanlışlık ettim, itiraf ediyorum derse. Dünyada af eder. Ama bunu demezden önce. Ölüm kendisine gelir. Aniden ölüp giderse. O duygu, düşünce ile beraber yani şirk ile beraber ölüp giderse. Ahirette şirk koşanların... Af edilmesi söz konusu değildir. Af edilmeyeceklerdir. Şirk koşanlar af edilmeyeceklerdir. Şirk koşanlar cennete giremeyeceklerdir. Şirk koşanlar cennet cehennemden çıkamayacaklardır. İnna Allah la yaghfiru eyyu şerike Allah kendisine ortak koşulmasını, eş tutulmasını asla affetmez ahirette. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَٓا Şirk haricinde diğer günahlar için Allah dilediğini affeder. Zina etmiş. Allah korusun. Af edebilir mi? Edebilir. Faiz yemiş. Af edebilir mi? Af edebilir. Ama ortak koşmuş diliyle diliyle bir amel yapmış basit bir amel küçük bir amel hesabı düşünülmeyen bir amel basit bir şey demiş Allah'tan gayrısını imdada çağırmış mesela basit bir şey gibi görünüyor bir dille söylenen bir şey dille söylenen bir şey ama Allah bunu affetmiyor da zinayı affedebiliyor. Faiz yemeyi affedebiliyor. Evet. Demek ki çok tehlikeli bir durum Allah'a eş koşmak. Ondan uzak durmak lazım değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin severesi nedir? İbadetleri yapar isek ne kazanacağız? Allah Allah Bizi için yarattı? Bakınız, Zariye Suresi 56. ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ma <mâ> aridu minhum min rizq ben kull yarattığım kullardan bir rızık istemiyorum beni rızıklandırmalarını istemiyorum ve <mâ> ma uridu en <yut 'imun> ben onlardan beni doyurmalarını istemiyorum onlardan rızık istemiyorum ne istiyorum onlardan kulluk istiyorum Rızıklandırıcı benim diyor allah Teala Yaratıcı benim Ve ben cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım Beni zikretmeleri için yarattım Beni bilmeleri için yarattım E bunu yapmazsak o zaman yaratılış gayemize ters bir duruma düşeriz Yaratılış gay gayemize uymayız İlla ki kulluk yapmak zorundayız Elbette insan yiyecek, içecek, gezecek, olacak eğlenecek. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden faydalanacak, evlenecek. Seyahatta çıkacak. Bütün dünyanın güzelliklerini paylaşacak, istifade edecek. Evet, ancak bütün bunları yaparken bir kulluk bilinci içerisinde yapacak. Bütün bunları yaparken Rabbini unutmayacak. Bütün bunları yaparken Rabbim sen bunu yarattın ve sana teşekkür ediyorum, sana hamd ediyorum. Sana şükrediyorum diyecek. Bir meyve yedin. Bismillah diye. Bitti. Ya Rabbi sana hamdolsun. Şu güzel meyveyi yarattın. Ben de bundan istifade ettim. Bu benim yaratışım değil. Sen yarattın. Bunu bana bedava olarak sen verdin. Ağaçtan kopardım, bahçenden yedim. Allah-u Teala bunu istiyor. allah Teala diyor ki, yarattığımı bilin. Sizi yarattığımı bilin. Bu nimetleri, benim yarattığımı bilin. İstifade etmiş olduğunuz nimetleri, benim yarattığımı bilin ve bana şükredin. Başkasına şükretmeyin. İyiliğin benden geldiğini bilin. Ruhunuzun benden geldiğini bilin, şükredin. Öyleyse şükretmek, Allah'ın kadrini bilmek, ona boyun bükmek bunların hepsi ibadettir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı tesbih etmek bunların hepsi ibadettir. Peygamberimizin buyurmuş olduğu bir hadiste Allahu Teala diyor ki ben şuna şaşarım. Kullarımı ben yaratırım, onlar gider, başkalarına ibadet ederler. Kullarımı ben rızıklandırırım, onlar gider, şükrünü başkasına yaparlar. Kullarımı ben rızıklandırırım, onlar giderler, başkalarını rızıklandırıcı olarak görürler. Ben buna şaşarım. Öyle değil mi? Allah bizi yarattığı halde, bizi rızıklandırdığı halde eğer Allah'ı bilmiyor isek, eğer ona şükretmiyor isek eğer bütün bu nimetlerin Allah'tan geldiğini ve bizim Allah'a bu konuda borçlu olduğumuzu bilmez isek bunun farkında değil isek bu kulluk değildir. Bu kulluk yapmak değildir değerli kardeşlerim. Allah'a kul olmayanlar muhakkak başka şeylere kul olurlar. Allah'ın kadrini bilmeyenler, kendilerine kadrilerini bilecekleri başka yalancı ilahlar uydururlar. Allah'ın yolundan gitmeyenler, şeytanın ve onun neslinin yolundan giderler. Allah'ı dinlemeyenler, şeytanı ve onun dostlarının vaazlarını, emirlerini dinlerler. Mutlaka insan bir şekilde itaat ediyordur ya Allah'a itaat edecek ya da Allah'ın düşmanı şeytana ve onun dostlarına itaat edecek. Bizler Müslümanlar olarak hamdolsun Allah'a itaat eden insanlarız. Bizler Kur'an'a itaat eden insanlarız. Bizler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden insanlarız. Allah'ın Resulüne itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Çünkü Allah'ın Resulü, Allah'ın emirlerini bize ulaştıran bir elçidir, bir aracıdır. Değerli müminler, başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennâsü. اُعْبُدُوا <gülüyor> رَبَّكُمْ Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin. اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَكُمْ O Rab ki sizi yarattı. Yarattı. Ve ibadet edilmeyi hak etti. وَالَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ Sizden öncekileri de yarattı. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَتَّقُونَ İbadet ederek belki sakınırsınız. İbadet ederek belki kalbinizi korursunuz. İbadet ederek belki küfürden, şirkten, isyankarlıktan, günahtan korunursunuz. İbadet ederek belki Allah'ı unutmamış olursunuz. İbadet ederek belki Allah'tan gayrısına kul olmamış olursunuz. İbadetler bizi Allah'a yaklaştırır. İbadetler bizi uçurumlardan aşağı düşmekten korur, yalancı ilahlara kul olmaktan korur. İbadetlerin böyle bir şeyi var. Çünkü ibadet ettiğin zaman, namaz kıldığın zaman örneğin, kime namaz kıldığını biliyorsun, kimin huzurunda olduğunu biliyorsun, kime yalvardığını biliyorsun, Rabbin kim olduğunu beş vakit hatırlıyorsun. İbadet yapmayan Rabbinin kim olduğunu hatırlamaz ki. Nereden hatırlasın? Allah'a şükretmeyen Rabbinin kim olduğunu hatırlamaz ki. Bu kalp hatırlamaya hatırlamaya ne olur? Allah'ı unutur. O yüzden ibadet yapmayanların ibadeti terk edenlerin gitgide Allah'tan uzaklaştıkları, gitgide Allah'ı unuttukları, gitgide Allah'ın Resulü'nü unuttuklarını ve din bir öyle bir noktaya Geldiklerini, dinle alakaları kalmadıklarını biz müşahede ederiz, görürüz. Öyleyse aciz Allah'ın ibadetler Allah ile kullar arasında bir sağlam kulptur. Allah ile kullar arasında bir bağdır. İbadetler kişinin oraya buraya savrulmasını engelleyen Yanlış ilahların kulluğuna sürüklenmesini engelleyen çok önemli bir bağdır, bir bilinçtir, bir hatırlamadır, bir ilimdir. O yüzden ibadet deyip de geçmeyelim. Saflarımızı sıklaştıralım değerli müminler. Arkadan gelen kardeşlerimiz yer bulamıyorlar. Boşluklara dolduralım ön saflarda varsa. Kardeşlerimizle oturmak için yer bulsunlar. Allah kendinizden razı olsun Bazı insanların şöyle bir cehaleti var Derler ki ben Çoluğun çocuğun Rızkıyla uğraşıyorum Bu da ibadettir Namaz kılmaya benim vaktim mi var Bazı insanlar der ki Ben orada burada çalışıyorum Çoluğumun çocuğumun rızkını kazanıyorum Oruç tutarsam güçsüz oluyorum Çalışamıyorum Oruç tutmaya benim gücüm mü var gibi şeyler söylerler kendilerini kandırmış olurlar değerli kardeşlerim. bu insanlara şunları söylüyoruz ey gafiller ey gafiller çoluğu çocuğu rızıklandıran Allah'tır sen değil rızkı veren Allah'tır sen değil sen bir vesilesin Allah isterse yeryüzünü kurutur Allah isterse suları kurutur Allah isterse sana bir damla vermez bir lokma vermez ey gafil Allah'a gel, Allah'a şükret. Şu yağmur iniyorsa, şu yeşillikler varsa bunlar masum hayvanların hürmeti nedir? Bunlar Allah'a, Allah'ı ananların, Allah'a zikredenlerin, Allah dostlarının hürmeti nedir? Yoksa yeryüzü komple Allah'ı inkar etmiş olsa, isyankar olsa, Allah'ı unutmuş olsa Allahu Teala kıyameti kopartır. Ne faydası var bu insanların? Evet, o yüzden bu, bu tür söylemleri yapan insanlar... Kafir insanlardır.